الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون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 Amma ba'd feinna astaqal hadis kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umuri muhdesatuha ve kullu muhdesetin bid'ah ve kullu bid'atin dalalah İmam Ebu Zekeriya Nevevi rahimehullah'ın Riyalu Salihin adlı hadis kitabını şerh etmeye, içindeki hadisleri okumaya devam ediyoruz. 45. baptayız diyor ki İmam Nevi rahimahullah, babu ziyareti ehlil hayri ve mucâlesetihim ve sohbetihim ve muhabbetihim. Hayır ehli insanlarla hayır sahibi, hayır ardından koşan, iyilikler ardından koşan aleyküm selam ve insanları ziyaret etme, onlarla mücalese etme, bir arada bulunma, onlarla arkadaş olma ve onları sevme. Ve talebi ziyaretihim, ve bu ziyaretihim, ve dua'u minhum, onları ziyaret etme konusunda ısrarcı olma, ve dua minhum, onların duasını isteme, ve ziyaretul mevâdî el güzel yerlerde bulunma bahsi. Burada İmam-ı Nevi bizlere şunu zikrediyor, diyor ki, hayır sahibi insanlarla beraber olun. Yani iyi insanlarla arkadaşlık edin. Salih kimselerle yan yana olun. Arkadaşlarınız, dostlarınız, sizlerle beraber aynı mecliste bulunan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 ee, biliyorsunuz bir olay var. Kehf suresinde bu nakl oluyor. Musa Aleyhisselam diyor ki: "İz qale Musa li fatahü la abrahu hatta abluğa majma al-bahrayn ev amzi hakuba." Yani delikanlı diyor ki: "Yerimden ayrılmayacağım. Yani yoluma devam edeceğim. Bir devam edeceğim. Ta ki nereye kadar? İki denizin birleştiği yere kadar.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 Ondan sonra çekip geri gitsin mi? Yoksa Allah'ın ona öğrettiği ilmi alıp istifade etsin, faydabansın mı? Elbette ki ikincisi. Diyor ki, Musa kâle lehu, Musa hel ala an tuallimeni mimma ullimte rüştâ. Sana öğretilen rüşt. Ne demek rüşt? Doğruya götüren. Hidayet. Doğruya götüren o şeyi, sana öğretilen o şeyi bana öğretmen üzere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 Kâbe'ye gitmek gibi aynı. Bizim şeyhimizi ziyaret etmek. O beldelere gitmek. Günahlarından arınmak istiyorsan hatta kitaplarında diyor ya yani Kâbe'ye gidip diyor niye o kadar uzaklara gideceksin? Gel diyor. Falan denetrafından yap yedi kere dön. Bunu söyler. Buna delil olarak da işliyor işte ki bakın Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> Musa Aleyhisselam'ın kıssası var Hızır ile. Bu kıssa bizim delilimiz diyor. Ama halbuki o kıssada onlara bir delil yok. Onlar gidiyorlar. Elinden öpüyorlar. Ayağından öpüyorlar. Ayağına secde ediyorlar. Adam konuşmuyor şey. Sukut halinde susuyor. Nazar ediyor. Bakıyor. katlerine ne yapıyor onların? Kalplerine nur veriyor. Feyyiz veriyor. Bereketler onun, şeyhin alnından çıkıyor. Onlara gidiyor. Delil ne? Delillerden bir tanesi de bu kızla hiç alakası yok. Musa Aleyhisselam diyor ki kızlara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 Evet, İmam Nevi Rahimahullah ilk hadiste bizlere Enes radıyallahu anh rivayeti diyor ki Enes قال Ebu Bekir li'Omer radıyallahu anhuma ba'de vefati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem intalik bina ila Ummi Eymen. Diyor ki Ebu Bekir Ömer'e haydi gidelim Ummu Eymen'i ziyaret edelim. Ummu Eymen saliha kadın. Nezuruha kema kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yezuruha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaret ettiği gibi biz de gidelim ne yapalım? Onu ziyaret edelim. <gülüyor> Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra Ummu Eymene gidiyorlar. Ummu eymen ise ağlıyor kadın. Soru Ebu Bekir Ömer Ummu Eymene. Seni ağlatan nedir? Niye ağlıyorsun? Ebala ta alimisin an sallallahu aleyhi ve sellem Allah katında olanların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için daha hayırlı olduğunu bilmez misin yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam vefat etti bu dünyadan ayrıldı Allah'ın katına gitti rafiqul a'la'yı seçti oradakilerin daha hayırlı olduğunu bilmiyor musun yani zannediyorlar ki umma iman bunun için alıyor. Tağalat <gülüyor> ki Şeyh Al-Badri rahimahullah diyor ki bu İmamın nevinin zikreti lafız değil de şu lafız böyle diyor: Ma abki Allah akon a alam, alamın sebebi, ağlamamın sebebi, bunu bilmemek değil. Yani biliyorum Allah katında Peygamber'in için Allah katında olanlar da daha hayırlı şeyler.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 Ebu Bakir ve Ömer bu cevaba karşılık ne yapıyorlar? Ağlamaya başlıyorlar. gözyaşı dökmeye başlıyorlar. Evet diyorlar. Hakikaten yani gökyüzüyle yeryüzünün ne olduğu vahiy irtibatı kesilmiş oldu. Burada bu hadisi İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi. Bakarsanız görürsünüz ve Ömer ne yapıyorlar? Allah rızası için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatta ziyaret ettiği yaşlı bir kadıncağızı ne yapıyorlar? Ziyaret ediyorlar.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 Ziyaret etmek isteyen kişinin yoluna. فَلَمَّا اَتَا عَلَيْهِ قَالَ اَيْنَ تُرِيدٍ Melek tabii ne yapıyor? Geliyor bu zata. Diyor ki, nereye gitmek istiyorsun? Nereye gidiyorsun? قَالَ اُرِيدُ اَخَلِّي فِي هَذِهِ الْقَرْيَ Diyor ki, şu köydeki, şu beldedeki bir kardeşimi ziyaret etmeye gidiyor. قَالَ هَلَّكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ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 غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي الله. Yalnızca onu ne yaptım? Allah için sevdim, kardeşimdir. فَاِنِّي rasul رسول... Diyor ki melekte bunun üzerine. قَالَ فَاِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ إليك. Ey adam, bil ki ben Allah'ın, Allah tarafından sana gönderilen bir elçiyim, bir meleğim. بِأَنَّ اللّٰهَ kad أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ fi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 kim diyor Resulât mesela bir hastayı ziyaret ederse. Hasta ziyaret ederse. Aw zara ahan lehu Allah için bir kardeşini ziyaret ederse. Nadahu <gülüyor> munadin. Bir seslenici bir nida edici seslenir. Der ki Bi <gülüyor> en ne güzel oldun.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 Hadis alimleri, şevahitleriyle birlikte, şahitleriyle birlikte bu hadisin sahih olduğunu söylüyorlar. Tabi hasta ziyaretiyle alakalı başka müjdeleyici hadisler de var. Mesela sahih Müslim'de Nebi Aleyhisselam diyor ki A'idul marid fi mahrafetil cenneti hatta yerci'a Hasta ziyaretine giden hasta ziyaretinde bulunan kişi gitmiş olduğu yerden çıkıncaya dek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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi İmam Tirmizi rivayet ediyor. Ali radıyallahu anh naklettiğini yazdı. Diyor ki: Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul: "Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittim. Ma min muslimin yaudu musliman ghadwatan illa salla alayhi sab'una alf -e melek hatta yemsi." Bir Müslüman Müslüman kardeşini sabahleyin hasta kardeşini ziyaret ederse Akşam oluncaya kadar akşam oluncaya kadar 70 bin melek ne yapar diyor? O kimseye dua eder. 70 bin melek. Ve in'adehu aşiyyeten akşam ziyaret ederse bu kimse bir kardeşinin illa salla aleyse bi'one elfe melek hatta yusbih. Sabah oluncaya kadar 70 bin melek ona ne yapar? Salat eder, dua eder, sena eder. وَكَانَ لَهُ خَرِيْفَ خَرِيفٌ fil cennet <الْجَنَّة> Ve cennette onun neyi olur? Harif, hurma bahçesi. Diyor ki İbn-ül Esir, النهاية في غرِبِ Hadis adlı kitabında, harif, hurma bahçesi, cennetteki hurma bahçesine dönmüştür. Onun için böyle faziletli amelleri kaçırmamak lazım. Hasta ziyareti, hele hasta akraban yakın arkadaşın ise.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 çölükle hava basan adama benzer. Fehamilul misk imma Koku sahibi olan, kokucu olan kimse ya sana ne var koku verir. Ve imma en tebta'a ondan satın alırsın koku. Ve imma en Yani eğer sen ondan koku satın almazsan, ozana koku vermezse en düşük haliyle sen ondan ne duyarsın? Güzel koku duyarsın. Burnuna ne gelir? Güzel koku gelir. Diyor, i̇yi arkadaş böyledir diyor aleyhissalatü Sana sürekli iyiliği emreder, iyiliğe davet eder. Sen sürekli bir güzellik bulursun. nafihul <gülüyor> الْك۪يرِ Körükçü ise, körük üfleten ise اِمَّ اَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكْ Ya diyor elbiseni yakar. Bakın benzetmeye. Orada üflerken, orada bir şey sıçar. Kıvılcım, ateş. Elbiseni ne yapar? Yakar. وَاِمَّ اَنْ تَجْدَ مِنْهُ رِيْحَنْ مُنْتِنَ Ya da onun yanında ne yaparsın? Kötü bir koku duyarsın. Yani sana gelen kokunu olur? Kötü olur. İşte iyi arkadaşla kötü arkadaşın misali de böyledir diyor Aleyhisselatü Vesselam.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 beşinci hadis ediyor ki ne biharetet vesalam. Ton kişi olmer erba'in 40 kadın şu dört şey için evlenilir. Genelde insanlar kadının bu dört hususuna bakarlar derler. Limaliha malına mülküne, öyle hesabiha soyuna, öyle cemaliha güzelliğine, öyle diniha din dallığına. Yani sen hayatında aynı yastığa baş koyacağın hayatını geçireceğin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 Çukura çeker. Kötülüğe götürür. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, fazfar din teribet yedek. Dindar olanı seç. Ve bu şekilde ne yap? Senin elin toprağa değsin. Yani huzura kavuş, rahata kavuş. Mutlu ol. i̇bn Abbas rivayeti, قال en sallallahu aleyhi ve sellem le Cibril, مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ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 لَهُمَا بَيْنَ اَيْد۪ينَا önümüzdeki, وَمَا خَلْفَنَا <halfenâ> ardımızdaki, ve bunların arasındaki her şey, O'nundur. Yani melek bile kulluğunu orada ne yapıyor? İfade ediyor. Biz Allah'ın kuluyuz. Allah'ın görevlendirmesiyle iniyoruz. Bu hadis de işte Bukhari'nin rivayetlerinden. Yedinci hadis, Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu, anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem, قال, La tuzahib illa mu'minen. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ki, La tuzahib illa mu'minen. Mü'min olan kimseden başka, hiçbir insanla ne yapma? Arkadaş olma, dost olma. Arkadaş. Araplarda da bir atasözü sözü vardır. Derler ki, As-sahibu sahib. Ne demek As-sahibu sahib? Arkadaş çekendir, götürendir. As-sahib arkadaş. Sahib çeken, götüren. Yani arkadaş nereye giderse seni oraya...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 Arkadaş. La tusahib illa mu'minen ve la yekul taameke illa takii. Diyor ki Vesselam, yemeğini takvalı insandan başkası da yemesin. Yani seninle yakın olan senin yemeğini yiyen insanlar ne olsun? Takvalı insanlar olsun. Revahu Ebu Davud. Sekizinci hadis. Ennele Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme el-racul ala Kişi arkadaşının din üzerinedir. dur ahadukum men yuhalil. Kiminle dostluk ettiğinize bakın diyoruz. Sizlerden birisi ne yapsın? Kiminle dost ettiğine, dostluk ettiğine baksın. Ha şöyle bir dur. Bir fren yap. Bir kendi kendine soruyor, ben sağımda kim var, solumda kim var, kimlerle oturuyorum, kimlerle kalkıyorum? diye bir kontrolde bulun. Bu hadis Ebu Davud ve Tirmiz'in rivayeti. Dokuzuncu hadis Ebu Musa Aleyi radiyallahu anh Annen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal, ma ahab. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ahirette de böyle olacak. Sen kimi seviyorsan ona ilhak etmeyeceksin. Onunla beraber olacaksın. Ve bir rivayette, sallallahu aleyhi ve sellem: "الرجل يحب Bir adam şu kavmi seviyor ama henüz onlara katılamamış. Ya o falanca kavim göçmüş, gitmiş. Ama bu insan onları seviyor. Diyor ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi Kişi sevdikleriyle beraberdir. Sen peygamberi seviyorsan, ashabını seviyorsan onlarla berabersin.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 Ve insanların ona bakmasından, insanların onu yıldırgamasından etkilenmiyor bile. Umurunda değil. Öbür taraftan Müslümanım diyen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevdiğini söyleyen, onun ashabını sevdiğini söyleyen, birçok insana bakıyorsun ki ya şimdi sakal bırakırsak ne derler? Paçalarımızı kısaltırsak o da olmaz. Ya şimdi namazla ellerimizi kaldıracağız ama yani cemaat nasıl anlar? Bahaneler şeytan tarafından sürekli ona ne yapılıyor? Ama bir insan düşünecek yani. Ben eğer samimiysen gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seviyorsan ne yapacağım? Ona benzeyeceğim. Onun gibi olacağım. <gülüyor> Bu da ona onu sevmenin bir emaresi. Emarelerinden, belirtilerinden bir tanesi. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Onunca hadis enne arabiyen qale aleyhi ve sellem çıkmış bir adam gelmiş. Geçen haftalarda söyledik ya derslerde. Sahabeler diyor ki bizlere Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a soru sormak ne yapılırdı? Yasaklanırdı. Soru sormazdık. Ne emir olunuyorsa onu yapardık. Dışarıdan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 Bazıları soruyor. Soru sormak için soruyor. Adam geliyor soruyor. Bır, bır, bır. Şey yok. Sorucu yok yani. Niye soruyorsun yani? Aleyhisselatü Vesselam da çok mükemmel bir cevap. Ne hazırlık yaptın? Yani senin için önemli olan bu. Bizim için de biz de. Yani. Yani, toprağın altına gireceğiz. İnsanlar bizi götürecek. elleriyle gömülecek. Arkaya dönecekler. Bizi bırakacaklar. Orası için ne hazırlık yaptın? Ne götürüyorsun? قال diyor ki bu arabi hubbullahi ve resulih Allah'ı ve resulünü sevmek. Benim oraya hazırladığım amel. Gerçek sevgi amel. Dille değil yani. Tabi bu da ne olur? Önce kalple olur. Kalple. Ante ma'amen ahbebte. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. O halde sen sevdiklerinle berabersin. Muttefakun aleyhi. Bir rivayette de Bukhari rivayet ediyor bunu, bu lafızı. Diyor ki bu Arabi Ma a'adettu leha min kesiri savmin ve la salatin ve la sadaka. Ne çok oruç tutarak, ne çok namaz kılarak, ne de çok sadaka vererek hazırlanamadım. Bazı insanlar vardır ki yani ya, ibadet. Tabi ibadetin bir sınırı var yani. Mesela beş vakit namaz. Nedir? Bu işin sınırıdır yani. Müslümanlıkla kafirliğin sınırıdır. Peygamberin dediği gibi. Aslında. Kişiyle şirk arasında, kişiyle küfür arasında ne vardır diyor. Namaz varmış. Kim terk ederse fakat kefara kafir olmuştur. Bu işin sınırı bu. Hani bir insan diyorsa ki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 Ama adamı sevemiyorsun bir türlü. Niye sevemiyorsun? Çünkü ya yani o adam Allah'ı seven bir adam değil, Resulü'nü seven bir adam değil. Yahut da böyle bidatlar içinde yaşayan bir adam. Ama öbür taraftan bakıyorsun ki dün dün tanıştığın, bugün karşılaştığın, sünneti sevdiğini anladığın, Allah'ı sevdiğini anladığın, Allah'ın dinini tanzim ettiğini anladığın adamı o 30 yıllık akrabandan daha çok ne yapıyorsun?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 11. hadis İbn Mesud'tur radıyallahu anh. "Ca'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, qala: Ya Rasulallah, keyfe fi rajulin ahabba qauman ve lem yalhaqihim?" Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "El mer'u ma men Demin çok okudunuz hadis. 12. hadis Ebu Hurayra hadisi. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem qal: "Ennasu ma'adin." İnsanlar diyor vesselam, insanlar madenler gibidir. "Kema'adiniz Altın ve gümüş madenleri gibi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 bu adam çok hayırlı bir adam olacak. Ama 80 yıllık hurafeler yaşayan köydeki nine'nin, köydeki dedenin hurafelerini ne yapıyor? Ertesi gün Müslüman olduktan sonra benimseyerek hayatına uygulamaya başlıyor. İlişalesi't-tısıra ve'l-erwahu junudun mucannede. Ruhlar toplanmış bir araya gelmiş ordular gibidir. Ruhlar birbirlerini tanırlar. Daha önceden. Ama تَعَارَفَ مِنْهَ اْتَلَفْ Böyle birbiriyle tanışan, birbirlerinden maruf gören ruhlar اِتَلَفْ Birbirlerine ne sınır Ama وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا birbirinden tanımayan, birbirlerinden münker gören, kötü şeyler görenler de ihtilaf, Sürekli geçimsizlik olur. رَوَهُ Müslim. <مُسْلِم>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 kimilerinin ruhu sıkılır, şerli insanlarla oturmaktan. Çünkü niye? Ruh kabul etmiyor onu. Mağruf bir şey görmüyor da. Kimileri de o adamla oturmaktan, o adamla sohbet etmekten, o adamın münkerini görmekten, haramını görmekten zevk alır. Öbür de sıkılır. Evet, 13. hadis. <gülüyor> Uveys hadisi bu. Meşhur Uveys. El-Karaniye. Türkiye'de Veysel Karani diye bilmiyor biliyorsunuz. Diyor ki İbn-i Cabir Kâne Ömer İbnü'l i Khattab radıyallahu anhü İzâ ete aleyhi emdâdu ehlil Yemen Ömer i̇bn Khattab Medine'ye Yemen'in yardımcı bölükleri geldiği zaman o askerlere, o insanlara sorardı. Derdi ki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 Ne var? Az sonra hadiste göreceğiz. Hatta ete ala Uveys'in radıyallahu uveys'in fe kâle lehu ente Uveys ibn-i Ömer radıyallahu anh Uveys yanına geliyor diyor ki sen misin diyor Uveys ibn-i Amir fe kâle na'am Kale min murâdin sümme min karan Şu Ömer radıyallahu anh ediyor. Soruyor acaba aynı övesten mi bahsediyoruz? Murat kabilesinin Karan hani Karni diyoruz ya Karan kabilesinden misin? Galenam diyor ki öves evet oradanım diyor ki fakanebi ke baras fakanebi ke baras sende deri hastalığı var mıydı cilt hastalığı? Fabelete minu illa mudiadirham bu hastalık sende iyileşti, şifa buldun ama bir dirhem para miktarı sende o, o hastalığın hala izi var mı? Ömer Hocam. <gülüyor> Sürekli ne yapıyor? Sürekli soruyor. قال نعم قال لك والدت annen var mı? Anan var mı? قال <gülüyor> نعم قال, diyor ki Ömer, سمعت Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme يقول. Ömer diyor ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle derken işittim. يأتي <coughs> عليكم Uveys ibn Amir ما أمداد أهل Yemen, "Min مراد ثم min قرن كان به برس فبرئ minhu illa موضع dirham, "Lahu والدة هو بها بار بار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 Peygamberimiz haber veriyor. Ömer bin Hattab da bak bunu ezberlemiş. Diyor ki, "Elâset Mesam, لو أقسم على الله لأبره." Diyor ki, o adam peygamberimizin şahadetiyle, şahitliğiyle Allah'a yemin etse Allah diyor onun yeminini ne yapar? Yemin. Yerine getirir böyle bir adam. Fe "Feni istata'tu en yastaghfira leke fef'al." Diyor ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Eğer o adama denk gelirseniz, denk gelirsen, senin için Allah'tan magfer et, Allah'ım bu Ömer'i affeyle diye Allah'a dua etmesini isteyin. Ömer evet. tamam. evet. uyanık. Ahireti için. Şimdiki insanlar, dünyası için uyanık. Ahiret için saf. Çok saf. Yani çok saf. Şu, olayın üzerinden geçmiş, Ömer adına geliyor, Yemen'den gelen insanları karşılamış, araştırmış, araştırmış, araştırmış, yakalıyor. Diyor ki Ömer ona فَسْتَغْفِرْ Allah'a dua et de beni ne yapsın? Bağışlasın, affetsin. فَسْتَغْفَرَ لَهُ Sonra o da Allah'a dua ediyor, Allah'ım Ömer'i bağışla diyor. Ha, dikkat edin, burada tarikatların kendine delil çıkarmaya çalıştığı bir şey de yok.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 Fekale Ömer, اَيْنَ تُرِيدُوا? Ömer dedi ki, Uveys'e nereye gitmek istiyorsun? Kale, Kufa. Kale, اَلَا اَكْتُبُ لَكَ اِلَا عَامِلِهَا Uveys diyor ki, Kufa'ya gitmek istiyorum. Ömer diyor ki, oranın valisine yazayım da bir şeyler, seni karşılasınlar, sana ilgi, ilgi göstersinler. Diyor ki, Kale, اَكُونُ fi غُبَرَاءِ النَّاسِ اَحَبُّ اِلَيَّا Fakir insanlarla birlikte olmak, Fakir olarak yaşamak diyor. Benim isteğim. Ya i̇stemiyor. Arzu etmiyor Ömer'in vadesine yazı yazıp onu ona verip o mektubu onun huzuruna çıkıp özel bir ilgi istemiyor. Gariban insanlar. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِ الْحَجَّ رَجُلٌ مِنْ اَشْرَافِهِمْ فَوَافَ وَمَرَ فَسَلَهُ عَنْ اُوَيْسِ فَقَالَ تَرَكْتُ رَثَّ الْبَيْتِ قَلِيلَ الْمَتَاءِ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 Diyor ki, teraktu rassel beyti kalilel metâh. Eski bir evde yanında böyle eşyası az bir şekilde yaşarken diyor bıraktım yani o halde. Evet. Şaşalı, lüks bir yerde yaşamıyor. Şimdi bu Veysi radıyallahu anh'ı taklit ettiğini söyleyen, onun kısalarından kendi hocalarına şirk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 Halen sallallahu aleyhi ve bin ma min Yemen min murad thumma min kana bi minhu illa dirham lahu huwa biha Allah barra an bu adam Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu hadisi naklediyor. Az önce söylediğimiz lafızlarıyla bu adam Uyey'se geliyor. Döndüğü zaman Haç'tan. Diyor ki, istagfirli. Kale, Uveys diyor ki, ente ahdesu ahden bi seferin salih. Uveys diyor ki, sen güzel bir yolculuktan geliyorsun. Sen bana dua et. Uveys de ondan dua istiyor. Kale, bu adam da diyor ki, ya yapma Uveys. لَقِيْتُ عَمَرًا لَقِيْتُ عَمَرًا şey yapıyor. Diyor ki, Ömer'le karşılaştın mı? قال نعم. Uveysi söylüyor, Ömer'le karşılaştın. قال, Ömer'le karşılaştın. O diyor ki, evet. Sonra فَاسْتَغْفَرَ لَهُ Allah'a dua ediyor, Allah'ım diyor, bu adamı da ne yap? Bağışla, bağışla, bağışla. فَفَتِنَ İnsanlar onu fark edince, Uveysi, Şöhreti eleyince ayrılıp gidiyorlar. oradan. Salih misal böyle insanlar. Koltuğa oturup sağ elini, sol elini, sağ ayağını, sol ayağını öptüren insanlar değil. Bu, bu şekilde böyle. Ya, bunlar soytarı. Bunlar insanların ceplerinden paralarını, kalplerinden imanını çalmaya çalışan sahtekarlar. Salih insanlar ne yapıyorlar? Kaçıyorlar. Yani, Peygamber'in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 beyat ettirirken insanlardan bir şey istememe üzerine beyat ettirdiği hususlardan bir tanesidir bu diyorlar. Dua istemek hususi olarak. Yani hoş değildir. Hoş olan, güzel olan insanın kendisine dua etmesi. Ama Uveys gibi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şahadetiyle şehadetiyle yemin ettiği zaman Allah'ın yeminini yerine getirdiği, yerine getirdiği, yerine getirdiği.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 Oraya edebiliyor. Ama birçok ilim ehli, birçok muhaddis e, buna, da, buna dahi razı değil. Diyorlar ki, yani sen bir hususta sahih bir delil bulduysan, salih amelleri teşvik eden, onunla yetin. O konuda zayıfsa o hadis ne yapma? Onu nakletme. Bu zayıf hadisin senedinde Asım İbni Obeyd var. Bunun da zayıf olduğunu söylüyor ilim ehli. Burada Ömer İbn-i radıyallahu anh kal, istedentü'n-nebiye sallallahu aleyhi ve sellem fil umre. Ömer diyor ki radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden umreye gitmek için izin istedim. Fe bana izin verdi, tamam git dedi. Ve kâle la tensâna ya ahi ya ukayye min duâik. Ve dedi ki aleyhissalâtu vesselâm, ey kardeşimiz, kardeş çağızımız bizleri de duanda eksik etme. Unutma. Peygamber diyor Ömer radıyallahu anh.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 ziyaret eden. Rakiben binerek. Ve maşiyen yürüyerek. yürüyerek. Feusalli fihi rak'ateyn. Ve orada iki reket namaz kımarıdır. Bir rivayette de Kânen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ye'ti mescide kuba kulle seb't. Her hafta. Her Bazı ilim ehli her cumartesi diye anlamış. Bazı ilim ehli her hafta. Hafta olarak rakiben ve maşiyen. Ve kâne ibn-i İbn-i Ömer de böyle yapardı. İmam-ı Nevin dediği gibi, böyle yerleri yani dinin, Allah'ın ve Resulünün ziyaret etmek ve emrettiği yahut Resulünün ziyaret ettiği yerleri ne yapmalıyız? Ziyaret etmeliyiz. Ama insanlar bu sınırda, bu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 Falanca yerde, falanca türbe, falanca yerde, falanca türbe, falanca yerde, falanca türbe. Tarihçesi şöyle. Şu tarihte yapılmış, şurada yatan mübarek. Şunun için birisi rüyasında görmüş. Anlatıyor oradan. Ya. Diyorsun ki kaç tane sure biliyorsun amme cüzünden? Diyor namaz surelerini biliyorum Evet. Konumuz burada bitti. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Önümüzdeki hafta razı olsun. Subhanakallahumma bihamdik. سبحان الله لا اله الا الله أنت أستغفرك وأتوب